11. bölüm. Yolda geçen onca saatin ardından en nihayetinde rahat bir evde olmaktan ötürü minnet duyarak üzerimizdeki tozu kiri temizledik ve ardından Paul bizi pek çok evin ortak kullandığı büyük arka bahçeye hazırlanmış uzun bir sofranın yanına götürdü. Açık havada yemek için güzel bir gündü ve masadan yükselen koku tapılasıydı. 1150 kilometre boyunca yalnızca Alpotsun bayat hamur tatlılarından ve şu uzun ömürlü atıştırmalıklardan yemiştik. Bana kalırsa hiçbirimiz dumanı tüten kuzu eti ve patatesler önümüze getirilene dek ne kadar aç olduğumuzu fark etmemiştik. Ev yapımı ekmek somunlarından koca koca parçalar koparıp naneli soğuk çayı lıkır kır içtik. Bu belki de şimdiye dek yediğim en güzel yemekti. Görünüşe bakılırsa kasabanın yarısı yemek için toplanmıştı. Haliyle çevremiz buraya gelişimizin ardından tanıştığımız insanlarla doluyduk. June, Fern, Alan, Reggie ve masanın etrafına dört dönen yavru köpeği, yemeğin başından sonuna kadar kulaklarının yalnızca tekini çıkaran Hawley ve bazı yeni yüzler. Tam karşımda öpücük veren dudaklarla ve ahçıyı öp yazısıyla süslenmiş önlüğü, siyah takım elbisesi ve kravatıyla tam bir tezat teşkil eden Elmer oturuyorduk. Onun yanında kendini Joseph olarak tanıtan daha genç bir adam vardı. Bu kesinlikle lezzetli dedi Milard, peçeteyi dudaklarına hafifçe dokundurarak ağzını silerken. Kimse onun garip olduğunu düşünmüyor, hatta havada uçan peçeteye bakmıyordu. Ya çok kibar insanlardı ya da Milard masalarını paylaştıkları ilk görünmez değildi. Fakat bir sorun var. 24 saatlik bir döngüde nasıl oluyordu kuzuyu 72 saat boyunca pişirebiliyorsun? Döngüyü yarattıklarında kuzu zaten iki gündür pişmekteydi dedi Elmer. Böylece her gün üç gün boyunca pişmiş bir kuzu yiyebiliyoruz. Döngü zamanımız zekice kullanmak diye işte buna derim dedi Mülard. Bu ben buraya gelmeden önce et dedi. Keşke takdirleri kabul edecek durumda olsaydım. Ama benim tek yaptığım kuzuyu şişten çıkarıp parçalamak. Bize kendinizden bahsedin dedi Elen. Siz kimsiniz? Kabalaşma dedi June. Onlar Paul'un misafirleri. Ne yani? Bunu bilmeye hakkımız var. Sorun yok dedi Emma. Ben de öğrenmek isterdim. Bizler Bayan Pilgrim'in vesayeti altındakileriz dedi Eno. Ağzı patatesle basa dolu olmasına rağmen. Galler'den geliyoruz. Bizden bahsedildiğini hiç duymuş muydunuz? Bunu sanki bizden bahsedildiğini duymaları gayet doğal bir şeymiş gibi söylemişti. ''Hiçbir şey çağrıştırmıyor.'' dedi Joseph. ''Gerçekten mi?'' dedi Eno. Masada etrafına bakındı. ''Hiç kimseye mi?'' Herkes bakışlarını iki yana salladı. ''Hımm, biz biraz mühim tipleriz.'' ''Çaka satmaktan vazgeç Eno.'' dedi Milerd. ''Şeytanın arka bahçesi savaşında, hortlaklara karşı kazanılan zaferde oynadığımız rolden ötürü, kendi cemiyetimizde az da olsa şöhret kazandığımızı söylemek istiyor.'' Burada gördüğünüz Jacob başarımızda bilhassa elzem bir rol. Kes şunu dedim dişlerimin arasından. Fakat siz Amerikalılar belki de Jacob'ın büyük babası Abraham Portman'ın adına daha aşinasınızdır. Yine herkes başını iki yana sağladı. Üzgünüm dedi Reggie masanın altındaki köpeğini beslemek için yere eğilirken. Onu tanımıyoruz. Bu garip dedi Milard. Çünkü o kadar emindim ki... Büyük olasılıkla sahte bir isimle yolculuk yapmıştır dede Emma. Gölgeleri görebiliyordu ve onlara hükmetebiliyordu. Ah! dedi Alain, ''Bay Gendi'den bahsediyor olabilirler mi?'' Bu isim bana bir şeyler çağrıştırdı ama ne olduğunu bir türlü çıkaramıyordum. ''Büyük babanın biraz değişik bir aksanı var mıydı?'' diye sordu Elmer'in yanında oturan genç adam. ''Polonyalıydı'' dedim. Başıyla onayladı ve arada sırada başka bir adamla ya da genç bir kadınla yolculuk ettiği oluyor muydu? Genç bir kadın mı? dedi Eno kaşlarını kaldırıp Emma'ya bakarak. Ondan bahsediyor olamayız dedi Emma aniden gerilerek. June alelacele masadan kalktı ve bir dakika sonra elinde bir fotoğraf albümüyle geri döndü. Yanlış hatırlamıyorsam burada onun da bir fotoğrafı olmalı. Albümün sayfalarını çevirmeye koyuldu. Gelip gidenleri unutmamak için bu albümü tutuyoruz. Böylece aradan uzun zaman geçse bile biri döndüğünde kime güvenip kime güvenemeyeceğimizi biliyoruz. Şimdiye dek dost kılığına girmiş pek çok düşmanımız oldu. Sizin de bildiğiniz gibi hortlaklar kılık değiştirmekte de ustadır elmar. Elmer. Ah, bilmez miyiz dedim. O oh, halde Paul'un fotoğrafına iki kere baksanız iyi edersiniz dedi Alen. O mu değil mi emin olmak için. Paul incinmiş göründü. Eskisi gibi görünmüyor muyum? Bence daha iyi görünüyor dedi Fern. İşte burada. June benim sandalyemle Emma'nınkinin arasına girip elindeki albümle birlikte masaya doğru abandı. Bu kendi. Ağacın altında dinlenmekte olan bir adamın küçük siyah bir fotoğrafına parmağının ucuyla vurdu. Adam fotoğraf karesinin dışında kalan biriyle konuşuyordu. Bunu görünce onun kim olduğunu ve ona ne dediğini merak ettim. Adamın yüzü buruş buruş değildi. Saçları henüz kırlaşmamıştı. Ve yanında bir hadise evini görünen bir köpek vardı. Köpeğin kafasına bir şapka geçirilmişti. Onu nadiren böyle görmüş olsam da bu benim büyük babamdı. Orta yaşlara yaklaşıyordu. Ama yine de genç, yine de formunun zirvesindeydi. O günlerde onu tanımış olmayı dilerdim. Arkadaşlarımız sandalyelerinden kalkıp fotoğrafa bakmak için etrafımıza toplandı. Emma'nın suratı sanki ona musallat olan bir şeyler varmış gibi bembeyaz kesilmişti. ''Bu o'' dedi fısıltadan farklısız bir ses tonuyla. ''Bu Abe.'' ''Sen kendinin torunu musun?'' dedi Paul şaşkınlık içinde. ''Neden daha önce söylemedin?'' Kısmen de olsa bunun nedeni Abe'in çalışırken arabanın ruhsatındakinden, şimdi kendi ismini daha önce nerede gördüğümü anımsıyordum, başka bir yerde sahte isim kullandığını bilmememdi. Fakat asıl nedeni Abe'in kuralına uymak isteyişimdi. Güvendiğim biri gölge avcıları konusunda kimseyle konuşmamamı tembihledi dedim. Diğer tuhaflarla bile mi diye sorduğun. Kimseyle. Bunun nedenini tahayyül edemiyorum dedi Elmer. Her biri bizim için birer kahraman. İnsanların büyük babamın adına nasıl tepki verdiğini gördüğümden bu kuralı biraz gevşetebileceğimi düşündüm. Kim oldukları konusunda doğruyu söylediklerini nereden bileceğiz diye sordu Alen. Kimseyi gücendirmek istemiyorum. Fakat bu insanları tanımıyoruz. Ben onlara kefil olabilirim dedi Paul. Peki onları ne zamandır tanıyorsun? Bir gündür mü? İki haydudu öldürüp bir diğerinin canını okudular dedi Paul. Stark'taki bal evi malikanesinde yaşayan tuhaflara yardım ettiler. Elmer bir kez daha büyük babamın fotoğrafını işaret etti. Benzerliği görmüyor musunuz dedi. Bu oğlan hık demiş kendinin burnundan düşmüş. Ali'nin gözleri fotoğrafla benim aramda gidip geldi. En nihayetinde yüzünde beliren ifadeye bakılırsa o da Elmer'le hemfikir olmuştu. Gerçek adın Abraham olduğunu mu söyledin? Başımla onayladım. O nasıl diye sordu Elmer. Yaşı ilerliyor olmalı. Onu görmeyeli epey zaman oldu. Ah dedim Milard. Kendisi birkaç ay önce ne yazık ki vefat etti. İnsanlar hep bir ağızdan duydukları üzüntüyü dile getirdi. Başınız sağ olsun dedi Joseph. Onu haklayan ne oldu diye sordu Regi. Fern oğlanı haşladı. Ne biçim bir soru bu böyle? Sorun değil dedim. Onu haklayan bir gölgeydi. Kanının son damlasına kadar savaşmış dedi Elmer. Ve çare dolu bardağını havaya kaldırdı. Abrahama. Masadaki herkes bardaklarını kaldırıp hep bir ağızdan Abrahama dedi. Fakat Emma bize katılmadı. Ya birlikte yolculuk ettiği insanlar... June tekrar albümün sayfalarını çevirmeye koyuldu. Ebin ortağı hep takım elbise giyerdi. Dudaklarının arasından prosu eksik olmazdı. O da neredeyse kendi kadar uzun zamandır buraya gelip gidiyor, bize yardım ediyordu. Başka bir sayfa daha çevirdi. Ve gençe için uzun yıllar önce çekilmiş fesik üzerine durana dek parmağını sayfada kaydırdı. Epeyce eski bir fotoğraf dedi. Ama bu o. June haklıydı. Fotoğraf hakikaten eskiydi fakat fotoğraftaki şüpheye yer bırakmayacak bir şekilde eşti. O günden bu yana ne yüzü değişmişti ne de insanı anında özümser gibi görünen gözleri. Dudaklarının arasında ucu almayan bir pro duruyordu. Bu fotoğraf çekilmekten daha önemli işleri olan ve işinin başına dönmek için sabırsızlanan birinin fotoğrafıydı. Kendinin ortağıydı dedi Joseph. Gerçekten matrak bir tipti. Bir keresinde bana ne demişti biliyor musunuz? Vietnam'dan henüz dönmüştüm ve o da şu eski kocaman arabasıyla gelmişti. "Peki ya kız?" dedi Emma tek düze bir sesle. Joseph cümlesinin yarıda kesip kahkahasını bastırdı. "Aha!" dedi Eno yüzünde şeytani bir gülümsemeyle. Birlerinin fena de tepesi atmış. Kız dedi Alen, "Ona Vi dediklerini anımsıyorum. Ziyadesiyle garip bir tipti." Çok silsizdi dedi Elmer. Daima etrafında olup biteni izlerdi. En başta evin çırağı olduğunu düşünmüştük. Sanki Eyüp günün birinde işleri ona devretmeyi planlıyormuş gibi. Fakat bazı günler işin başındaki asıl kişinin o olduğu iyisine kapılırdım. Bir keresinde kızın eskiden sikte çalıştığını söylediğini duymuştum dedi Joseph. Ben de Rus ulusal balesinde olduğunu dedi Ford. Ben de kovboy olmak için batıya gittiğini, dedi Reggie. Ben de Teksas'taki bir döngüde karıştığı bar kavgasında yedi kişiyi öldürdüğünü ve Güney Amerika'ya kaçmak zorunda kaldığını, dedi June. Kulağa bir üç kağıtçıymış gibi geliyor, dedi Emma. Şimdi düşününce, dedi Joseph, gözlerini Emma'dan ayırmadan, biraz sana benziyordu. Hatta bugün seni ilk gördüğümde o olabileceğini düşündüm. Bir yanım Emma'nın kulaklarından dumanlar tütmesini bekliyordu. Ona doğru eğilip sandığın gibi olmadığına eminim diye fısıldadım. Beni duymazdan geldi. Fotoğrafı var mı? Burada dedi Cun parmağıyla işaretlediği sayfayı açarak. Rui fotoğrafında sabah kahvaltısına çivi yiyen bir tipe benziyordu. Veyahut para kazanmak için bozayı tepesinden inmeyen ve bu fotoğraf çekilmeden hemen önce işini bitirmiş birine. Kollarını kavuşturmuş ve küstah bir tavırla çenesini kaldırmıştı. Joseph'e hak vermemek elde değildi. Kız tepeden tırnağa Emma'ya benziyordu. Tabii bunu yüksek sesle itiraf edecek değildim. Emma kızın suratını aklına kazırmış gibi fotoğrafa bakıyordu. Bir an için hiçbir şey söylemedi ama sonra yalnızca tamam dedi. Hislerini zapt etmek için bilinçli bir çaba sarf etmekte olduğunu görebiliyordum. Hatta yutkunduğu zaman tükürüğünün boğazından midesine dek izlediği yolu bile takip edebildiğim söylenebilirdi. Derken yüzü aydınlandı ve biraz fazla sevimli bir tavır takınarak Cun'a gülümseyip çok teşekkür ederim dedi. Jun albümü kapattı. İyi dedi ve sandalyesine doğru seyirdi. Yemeğim soğuyacaktı. Regi masasının diğer tarafından bana doğru eğildi. Eee kendi sana bildiği her şeyi öğretti mi? gölgeleri avlamak gibi. Bir sürü hikayeniz olmalı. Pek sayılmaz dedim. Sıradan olduğumu sanarak büyüdüm. Bu yılın başına kadar tuhaf olduğunun farkında değildi diye açıkladı Milard. Et sosları aşkına dedi Elmer. O halde kendini duvara çarpmış gibi hissetmiş olmalısın. Aynen öyle. Duvarla olmasa da pek çok çarpışma olduğu kesin dedi o. Büyük babanın Tanıştığım ilk iki tuhaftan biri olduğunu biliyor muydun dedi Joseph. Tabağındakileri silip süpürmüştü. Şimdi de arkasına yaslanmış sandalyenin arka bacakları üzerinde hafifçe ileri geri sallanıyordu. Kimse benimle temas kurmamıştı. Sene 1930'du. Mississippi'deki Clarksville'de yaşıyordum. Ben daha 13 yaşındayken annemle babam İspanyol gribine yakalanarak öldü. Tuhaf olmakla ilgili hiçbir şey bilmiyordum. Fakat içimde bir şeylerin değişmekte olduğunun farkındaydım. Bu gittikçe gün yüzüne çıkan kahinliğimdi. Ve kısa süre sonra bir şeyin beni avladığını hissetmeye başladım. Fakat o bana ulaşmadan önce büyük babamla H ulaştı ve beni buraya getirdiler. Geldi ve H yıllar içinde buraya birden fazla çocuk getirdi dedi Elmer. Fakat sizi niye bu kadar uzağa getirdi ki diye sordu Milard. Büyüdüğünüz yere daha yakın döngüler yok muydu? Kahinler için değil dedi Joseph. Arkadaşlarımın suratlarına baktım. Hepsi akıllarında aynı soru varmış gibi görünüyordu. Yani burada yalnızca kahinler mi yaşayabiliyor diye sordum. Aa hayır hayır. O tip insanlar değiliz dedi Fern. Döngümüzde her türden tuhafın yaşamasına müsaade ederiz. Bahçenin diğer tarafındaki bir eve işaret etti. Şurada yaşayan Smith bir rüzgar güdücüdür. Onun yanındaki evde oturan Moss Parker telekinetiktir. Fakat yalnız yiyeceklerle ilgili şeyleri hükmetebilir. Bu da sofra hazırlarken pek faydalı oluyor. Uzun yıllar boyunca aramızda altını alüminyuma dönüştürebilen bir oğlan da yaşadı dedi Jun. Fakat becerisi pek talep gören türden değildi. Öte yandan yabancıları kabul etmeyen döngüler de yok değil de Enmer. Siz daha burnunuzu içeri sokar sokmaz sizi oradan kovarlar. Kendileri gibi olan tuhaflardan başkasına güvenmiyorlar dedi Alem. Fakat hepimiz tuhafız dedi Brovin. Bu yeterince büyük bir benzerlik değil mi? Görünüşe bakılırsa değil dedi Reggie. Küçük bir kıkırdak parçasının çimenlerin arasına attı ve köpeği hoplayarak kıkırdağın peşinden koştu. Yalnızca tek bir tuhaf türünün birlikte yaşaması Yimbri'nin kanunlarına aykırı değil mi diye sordu Brovin. Elbette değil dedi Eno. Muhallistan'daki şu döngüde yaşayan ve koyunların dilini konuşabilen tuhafları ya da Kuzey Amerika'daki havada süzülen bir kasaba dolusu tuhafı unuttun mu? Aynı mecereye sahip tuhafların bir araya gelmesinin ardında pek çok neden yatıyor olabilir dedi Milal. Mesela ben de görünmezlerden oluşan çok sayıda topluluğun varlığından haberdarım. Dedi Brovin. Ben bunun yasa dışı olduğunu sanmıştım. Kabilelere özgü düşünme şeklinin doğmasına ve gereksiz çatışmaların çıkmasına neden olabileceğinden Yümbri'in kanunları tuhafların becerilerine göre ayrılmalarını tavsiye etmezdi Milhart. Kesinlikle yasak olan ise tek bir tuhaf türünün yaşamasına izin verilip diğerlerinin men edildiği kapalı döngülerdir. Saygısızlık etmek istemem ama dedi Elmer. Artık etrafta pek fazla Yümbri'in yok. Haliyle kanunlarının da pek tutulacak tarafı kalmadı. Peki... ''Neden etrafta hiç Yimbri'in yok?'' diye sordu Brovin. ''Kimse onlara ne olduğunu açıklayamıyor ve bu beni gerçekten gıcık etmeye başladı.'' ''Hiçbirimiz onların ortalıkta olduğu günleri hatırlamıyoruz.'' dedi Reci. ''Bazılarımız hatırlıyor.'' dedi bir ses arkamızda. Göz batlı yaşlı kadının masaya doğru ağır aksak yaklaşmakta olduğunu gördüm. ''Bakıyorum da bensiz başlamışsınız.'' ''Özür dileriz bayan Annie.'' dedi Fern. Yaşlılara hiç hürmetiniz kalmadı, diye homurdandı bayan Eni. Fakat masadaki tüm kahinlerin onu karşılamak için ayağa kalkmasından herkesin ona büyük saygı duyduğu ortadaydı. Biz de onların izinden gidip ayağa kalktık. Fern ileri doğru atılıp bayan Eniye masanın başında kendisine ayrılan sandalyeye dek eşlik etti. Ancak kadın sandalyenin kolçağına tutunarak Kendini yavaşça sandalyeye bıraktıktan sonra hepimiz gerisin geri oturduk. İşlerin nasıl bu hale geldiğini öğrenmek istiyorsunuz. Sesi öylesine metanetli ve ağırbaşlıydı ki çamurlu bir nehrin derinliklerinden baloncuklar haline yükseliyor gibi hissediyordunuz. Yimberinlerimizin akıbetinin ne olduğunu. Bayan Annie ellerini masanın üstünde kavuşturdu. Masaya büyük bir sessizlik çöktü. ''Eskiden toplumumuzun kalbiydiler. Tıpkı şu anda sizin toplumunuzun kalbi oldukları gibi. Fakat bozgunların tohumları çok uzun zaman önce atıldı. İngilizlerin, Fransızların, İspanyolların ve yerlilerin bu ülkenin sahibi olmak için birbiriyle halen savaşmakta olduğu yıllarda. Bir insan başka bir insanın sahibi olabilir mi?'' diye kafa yormak kimsenin aklına gelmeden önce. Bayan Eni dağlar kadar yaşlıdır diye fısıldadı Fern. Muhtemelen o yıllarda o doradaydı. Ben aşağı yukarı 163 yaşındayım dedi Bayan Eni. Ve kulaklarım hala işitiyor Fern Maya. Fern gözlerini patateslerine dikti. Evet Bayan Eni. Bazılarınız buralı değilsiniz. Bayan Eni arkadaşlarıma baktı. Haliyle bilmiyor olabilirsiniz. Fakat bu ulus siyahilerden gasp edilen iş gücüyle yerlilerden gasp edilen toprakların üzerine inşa edildi. Bundan bir buçuk yüz yıl önce ülkenin güney kesimleri bütün dünyanın en zengin yerlerinden biriydi. Ve o zenginliğin ölçütü pamuk altın ya da benzin değil kişinin sahip olduğu kölelerin sayısıydı. Sözlerinin herkes tarafından hazmedilebilmesi için duraksadı. Emma hasta görünüyordu. Brovin ve Eno sessizdi. İkisi de bakışlarını aşağı indirmişti. Bunu bir türlü aklım almıyordu. Nesilleri birbiri ardına yutan, ucu bucağı olmayan bu kemikleşmiş gaddarlığı. Büyük anneler, büyük babalar, anneler, babalar, çocuklar, çocuklar ve çocuklar. Bu akıl almazdı, eziciydi. Biraz sonra bayan tekrar konuşmaya başladı. Tüm o para ve zenginlik tek bir şeye bağlıydı. Bir insan türünün bir diğerini bastırıp hükmü altına almasına. Böyle işleyen bir sistemi tuhaflarla tanıştırdığınızda neler olur bir düşünün. Kıyamet kopar dedi Elmer. Ve dizginleri ellerinde tutan insanların korkudan ötüp dedi bayan neni. Bir düşünün. Bir insan bütün gün köye gibi çalışarak pamuk toplar. Bu onun hayatıdır. Müebbet hapsidir. Derken günün birinde hiç yoktan ortaya çıkan biri, bir kız tuhaflığını inan eder. Uçabiliyordur. Bunu söylediği esnada bayan Eni'nin bakışları masanın üzerinde yükseldi ve kolları iki yana açıldı. Sahne zihnimde öylesine net canlandı ki Anlattıklarının kendi başına gelenler olup olmadığını merak ettim. Bayaneli'nin bakışları Brovin'e yöneldi. O kızın yerinde olsaydın ne yapardın? Uçup giderdim dedi Brovin. Hayır, gece çökene kadar bekleyip gücümü diğer herkesin kaçmasına yardım etmek için kullanır ve ondan sonra uçup giderdim. Peki eğer gündüzü geceye çevirebilen birini tanıyor olsaydın ya da insanı eşeğe çevirebilen birini? Gündüzü geceye çevirdim dedi Cun ve usta başında eşeğe. Bizden neden korktuklarını anlamışsınızdır dedi bayaneni ellerini tekrar masaya koyup sesini alçaltarak. Sayımız hep azdı. Tuhaflık her daim nadirdi. Fakat o az sayıdaki tuhaftan bile öylesine korktular ki bizi sıradan insanlardan ayırmaları için falcılara, şarlatan hekimlere ve üfürükçülere servet döktüler. Tuhafların şeytanın dölü olduğuna dair yalanlar icat edip masallar uydurdular. Birbirimizi ele vermemiz için ellerinden geleni yaptılar. Bir tuhafı tanıyor olman bile öldürülmene yeterdi. Tuhaf kelimesini telaffuz etmen de öyle. Peki ya en çok kimden korkuyorlardı? Yimbrenlerimizden dedi Paul. Doğru dedi bayaneni. Yimbrenlerimiz hayatta kalmamızı sağlayan, hiçbir sıradanın bulamayacağı ya da güremeyeceği sığınaklar açan Yimbrinlerimiz. Onlardan, her şeyden çok nefret ederlerdi. Yani bu insanlar Yimbrinlerden haberdar mıydı? diye sordu Ehmak. Ne olduklarını biliyorlar mıydı? Bunu öğrenmeyi kendilerine göre evbeylediler dedi bayan Annie. Çünkü bu onların işleriydi. Tuhaflar ekonomilerini, yaşam tarzlarını, lanet olası düzenlerinin temellerini tehdit ediyorlardı. Hal böyle olunca köle sahipleri, dünyanın diğer kesimlerinde yaşayan sıradan insanların hiçbirinin aklına gelmeyecek türden oyunlarla bize pusu kurdular. Kökümüzü kazımaya, döngülerimizi yok etmeye ama bilhassa Yimbrinlerimizi öldürmeye adanmış gizli bir organizasyon kurdular. Merhametsizlerdi. Yorulmak nedir bilmiyorlardı takıntılılardı. Öyle ki konfederasyon dağıldıktan yeniden yapılanma çabaları sona erdikten sonra bile bu organizasyon varlığını sürdürdü ve bize her anlamda zarar verdi. 1860'lı yıllarda yani çocukluğunda asla yeterince Yimbrain'imiz olmadı. Her daim aynı anda pek çok işle uğraşırlardı. Daima tehlikelelerdi. Bir Yimbrain en az dört ya da beş döngüyle aynı anda ilgilenirdi ve onu doğru düzgün göremezsiniz bile. Derken günün birinde hepsi ortadan kayboldu. Geriye yalnızca yarı ve döngü bekçileri kalmıştı. İşe yarıyorlardı, paralı askerlerden farksızlardı ama liderlik vasıflarından yoksunlardı. Haliyle Yimbreenlerin tesiri kaybolup gidince ülkelik tuhaflar peyderpey bölündü. Ve birbirine güvenmez oldu. O anda kafama bir şey dank etti. Aniden 1965 yılında uğradığımız kafe alımsadım. Ve o günlerde döngüler ırklara göre de bölünmüş müydü diye sordum. Elbette bölünmüşlerdi dedi bayan Eni. Tuhaf olmaları ırkçı olmadıkları anlamına gelmiyordu. Döngülerimiz birer düşler ülkesi değildi. Pek çok açıdan dışarıdaki toplumun bir yansımalarıydı. Ama artık ırklara göre ayrılmış değiller dedi Brovin. Masanın diğer ucundaki kulaklıklarını hala çıkarmamış olan beyaz oğlana yani havliye ve onun karşısında oturan yaşça ondan biraz daha büyük beyaz kıza bakarak. Tekrar kaynaşmamız epey zaman aldı dedi bayan Annie. Fakat yavaş da olsa başardık. Gölgeler ten renginizi umursamaz dedi Enver. Yalnızca ruhunuzu isterler. Bizi bir araya getiren de onlar oldu. ''Ülkenin diğer kesimlerindeki döngüler ne durumda?'' diye sordu Eno. ''İmbrinleri var mı?'' ''En güneydeki imbrinler bu darbeden ilk ve en korkunç şekilde etkilenenler.'' dedi Elmer. Fakat ülkenin dört bir yanındaki imbrinler yavaş yavaş da olsa ortadan kayboldu. ''Hepsi mi?'' diye sordu Brovin. ''Geriye bir tane bile kalmadı mı?'' ''Hala birkaç tane olduğunu duydum.'' dedi bayan Eno. Gizlenmeyi başaran birkaçı. Ama eski güçlerinden ya da tesirlerinden eser yok. Peki ya deliller? diye sordu Milard. Onların döngüleri var mıydı? Vardı. Fakat sayıları pek fazla değildi. Çünkü çoğunluğu tuhaflardan korkmuyordu. Ve aralarında yaşayan tuhafları idam etmiyorlardı. En azından kendilerinin olanları. Bu da bizi... Benim de hakkında iki çift laf edebileceğim 20. yüzyıla getiriyor dedi Elmer. Geriye öldürecek pek fazla Yimri'in kalmadığından organizasyon silinip gitmeye yüz tutmuştu. Sıradan insanlar bizi unutmaya başlamıştı. Bunun yerine döngüler birbiriyle savaşmaya başladı. Toprak için, nüfus sahibi olmak için, doğal kaynaklar için. Bu Yimri'inlerin olmasına asla izin vermeyeceği bir şekilde de Elmer. Avrupa'da gölgeler yüzünden ne badireler atlattığınıza dair kulağımıza gelen bazı şeyler olmuştu dedi Elmer. Fakat canavarlar suyun sizin tarafınızda kalan kesiminden pek uzaklaşamıyordu. Bu 50'li yılların sonlarına doğru değişti. Hortlaklar ve gölgeler var güçleriyle hücuma geçti. Klanlar arasındaki savaşların çoğu bununla birlikte sona erdi. Ama o lanet olası gölge yaratıkları tarafından yenme korkusu yüzünden... Gönlülerimizden doğru düzgün çıkamaz hale geldik. İşte o zaman büyük babamla Edge onlarla savaşmaya başladı dedim. Doğru dedi Elmer. Yani Amerika'daki sıradan insanlar dedi Brovin. Varlığımızdan hala haberdar mı? Hayır dedi June. Uzun zamandır değiller. Zaten 1800'lü yıllarda bizden haberdar olan insanların da pek fazla değildi. Hayır hayır Juney. Yanılıyorsun dedi bayan Eni başını canharaş bir şekilde iki yana sallayarak. Bu tam da düşünmen istedikleri şey. Şu sözlerimi bir kenara yaz. Hala bizden haberdar olan insanlar var. Gücümüzün farkında olan, bizden korkan, bize hükmetmeyi arzulayan sıradan insanlar var. Bizden korkmalarının nedeni ne diye sordu Cun. Bir fikir dedi bayan Eni. Birbirinden korkan ve bölünmüş tuhafların tekrar yek gücü olması fikri. Birbirine kenetlenmiş bir tuhaflar dünyasının sahip olacağı güç. Bu fikirden eskiden ne kadar korkuyorlarsa hala o kadar korkuyorlar. Sözlerinin sona erdiğini ima etmek istercesine başını sertçe aşağı yukarı salladı. Nefesini verdi ve çatalını uzandı. Şimdi bana müsaade edin. Hepiniz yemeklerinizi bitirdiniz ama ben daha yemeğimden tek bir lokma bile almadım. Hep birlikte masadan kalkmadan önce bayan Eni'nin yemeğini bitirmesini bekledik. Sonra kalkıp sofrayı toplamaya başladık. Paketi vermem gereken kişinin bayan Eni olduğu gün gibi ortadaydı. Hay böyle olunca oradan ayrılmak için ayağa kalktığında her nereye gidiyorsa ona oraya kadar eşlik etmeyi teklif ettim. Bana evine döneceğini söyledi. Ona kolumu uzattım. Evine dek yaptığımız kısa yürüyüşün ardından cebimi sığacak kadar küçük olan paketi ona verdim. Bunu bekliyor görünüyordu. Açmayacak mısınız diye sordum. Ne olduğunu ve kimden geldiğini biliyorum dedi. Merdivenleri çıkmama yardım et. Sırtı neredeyse 90 derece eğik vaziyette verandaya çıkan üç basamağı tırmandık. Ve basamakların tepesine vardığımızda bir dakika bekle deyip evinin içinde gözden kayboldu. Birkaç saniye sonra geri döndü ve elime bir şey tutuşturdu. Benden bunu sana vermemi istemişti. Avucumun içine eski ve yıpranmış bir kibrit kutusu koydu. Bu nedir? Oku da gör. Bir tarafında bir adres Kuzey Karolina'da bir kasabanın adı vardı. Ve sanki bir yeterince açık değilmiş gibi diğer tarafında da burada bir mola vermek çok akıllıca. Paranızın karşılığında daha fazlasını almak için yazıyordum. Kivrit kutusunu cebime sokuşturdum. Onu gördüğün zaman teşekkür ettiğimi söyledi. Ve bir dahaki sefere kendisi gelsin ki yakışıklı suratını bir daha görebileyim. Onu çok özledik. Teşekkür ederim dedim. Ondan vazgeçme. Kimi zaman can sıkıcı, domuz kafalı ve baş belası olabilir. Fakat seni yardıma ihtiyacı olmadığına ikna etmesine müsaade etme. Uzun yıllardır omuzlarında büyük bir yük taşıyor ve sana ihtiyacı var. Hepinize ihtiyacı var. Ciddiyetle başımı onayladım ve ona el salladım. Ardından içeri girip kapıyı arkasından kapattı. Arkadaşlarımı toplamak için geri döndüm. Emma'nın June'la konuştuğunu görünce çimenliği onlara doğru uzun adımlarla arşınlamaya koyuldum. Beni fark etmelerinden önce June, Emma'nın hoşuna gitmeyen bir şeyler anlatıyor gibi görünüyordu. Ve Emma da kollarını kavuşturmuş vaziyette öylece dikilerek onu dinliyordu. Suratında sıkıntılı ve ciddi bir ifade vardı. Beni gördüğü zaman suratındaki ifade silinip gitti ve June'a çabucak veda edip koşarak yanıma geldi. O da neydi öyle diye sordum karanlık odalar konusundaki deneyimlerimizi paylaşıyorduk. O albümdeki fotoğrafların pek çoğunu bizzat tap ettiğini biliyor muydun? Apaçık yalan söylüyordu ve bu yalanı o kadar çabuk uydurmuştu ki şaşırmadan edemedim. "O halde neden üzgün görünüyorsun?" diye sordum. "Üzgün değilim." Ona kızı soruyordun. Eybin ara sıra birlikte seyahat ettiği kızı. "Hayır dedi Emma." O konuyu umursadığım yok. Duyda inanma. Bakışlarını kaçırdı. Beni soru bombardımana tutmayı kes, tamam mı? Brovinle enof geliyor. Millard da onlarla birlikteydi. Üzerine bir şeyler geçirmiş olduğundan nerede olduğu kolaylıkla seçilebiliyordu. Ve çobacak arkadaşlık kurdukları June, Fern ve Pauldo öyle. Bu konuyu daha sonra konuşacağız dedim. Emma omuzlarını Konuşulacak bir şey yok. Neredeyse zıvanadan çıkacaktım. Fakat sakinleşmeyi başardım. Kendi kendime Emma'nın hislerini asla anlayamayacağımı söyledim. Eğer onunla birlikte olmak istiyorsam zor bir evreden geçtiğinde ona saygı duymalı ve duygularını rahatça yaşayabileceği alanı tanımalıydım. Bu en mantıklı yoldu. Fakat canımı daha az yakmıyordu. Oradan ayrılmak için planlarımızı yaptık. Paul elinde metal bir termosla yanımıza geldi. Yolculuğunuz için kahve. Böylece hiçbir yerde durmak zorunda kalmayacaksınız. Elmer yanımıza gelip hepimizin elini sıktı. Eğer günün birinde bir kahine ihtiyacınız olursa bizi nerede bulacağınızı biliyorsunuz. Ne ilginç bir adam dedi Milard Elmer uzaklaşırken. Yetmiş yılda üç savaşa katıldığını biliyor muydunuz? Birinci Dünya Savaşı esnasında Hızla yaşlanmamak için Verdun'da da siperlerin arasındaki bir döngüde yatıp kalkmış. Brovin ve Fern kucaklaştılar. Mektup yazar mısın dedi Fern. Daha da iyisi ziyarete geliriz dedi Brovin. Buna çok memnun oluruz. Vedalaştılar. Pahalı kasabanın sınırına ve arabamıza dek bizimle yürümeye koyuldu. Yolda onlara bayan elinin elime tutuşturduğu kibrit kutusunu gösterdim. Bir adres dedim Milard. Eich bu defa bizi o kadar da zorlamadı. Bence testler bitti dedim. Artık gerçek bir görev zamanı. Göreceğiz dedi Emma. Bana kalırsa Eich'in bizi test etmekten bakacağı yok. Orada kendinize dikkat edin dedi Paul. Bilasla kuzeyde gözlerinizi dört açın. Kulağıma gelenlere bakılırsa oranın her santimetre karesi tehlikeliymiş. Bize günümüze nasıl döneceğimizi açıkladı. Artık 1965'e dönmemize gerek yoktu. Zaten oraya dönmek istediğimizde söylenemezdi. Çünkü bu döngünün arka kapısından çıkmak bizi 1930 yılının bir bahar gününe yani portal döngüsünün yaratıldığı güne götürecekti. Ön kapıdan çıkmak ise kolaydı. Geldiğimiz yoldan geri dönecektik. Bu da tarlalarda biraz daha hız yapmak demekti. Pahalı ve dağlaştık. Herkesin kemerlerini taktığından emin olduktan sonra arabayı çalıştırdım ve kızı kökledim. Biz çıplak arazideki tekerlek izlerimizi geriye doğru takip ederken araba sarsılıyorduk. Arazi gittikçe engebe kazansa da hızlanmaya devam ettik. Yolu henüz yarılamıştık ki döngüye girdiğimiz noktaya vardık. Ve tekerlek izlerimiz yok olurken insanın midesinin burkulmasına yol açan türden bir sarsıntı daha oldu. Gündüz geceye döndü. Göz alabildiğine uzanan dümdüz topraklar yerlerinin yeşil mısır saplarından oluşan bir duvara bıraktık. O duvara çarptık ve mısır saplarıyla yeşil koçanlar arabayı döverken sıra sıra dikilmiş ekinleri dümdüz etmeye koyulduk. Tam frenleri asılacaktım ki milardın devam et yoksa sıkışıp kalırız diye bağırdığını duydum. Ve gazı iyice kökledim. Motor kükürerken her nasılsa tekerlekler tutunacak bir yer bulduk. Ve birkaç saniye sonra mısır tarlasını aşıp yola çıktık. Durdum. Soluk solu aydık. Arabanın farlarını yaktım. Toprak yolun asfalt kaplı olması dışında portalın etekleri 1965 yılında nasıl görünüyorsa şimdi de öyle görünüyordu. Hasarı kontrol etmek için dışarı çıktım. Milert ise kusmak için. Ön camın üst tarafında bir çatlak vardı. Kopan mısır sapları Izgaranın arasına ve tekerlek yuvasına sıkışmıştı. Fakat onları temizlemeyi başardım. Bunların dışında hala tek parçaydık. Herkes iyi mi? diye sordum. Kafamı camdan içeri sokarak. Milard değil de Emma. Tam o esnada bir öğülme sesi duydum. Ve kafamı kaldırmamla bir kusmuk fırtınasının kaldırıma saçıldığını görmem bir oldu. Daha önce hiç görünmez bir insanın kustuğuna tanık olmamıştım. Ve bu kolay kolay unutabileceğim bir manzara değildi. Minar midesindekileri boşaltırken günümüze döndüğümüz için tekrar çalışmaya başlayan telefonumun cibimde deli gibi titreştiğini hissettim. 24 cevapsız çağrı yazıyordu ekranda ve 23 sesli mesaj. Kimden olduklarını öğrenmek için bakmama bile gerek yoktu. Arabanın arka tarafına doğru seyirttim. Ve bir şeyleri kontrol ediyormuş numarası yaparak gelen mesajları gizlice dinlemeye koyuldum. İlk birkaç mesaj pek fazla endişeli değildi. Ancak gittikçe daha telaşlı ve öfkeli bir hal alıyorlardı. 13. mesaj şöyleydi. Bay Portman, Inbrain'iniz konuşuyor. Yine, beni pü dikkat dinlemenizi istiyorum. Bana haber vermeden bir yolculuğa çıkarak beni fena hali hayal kırıklığına uğrattınız. Fakat iznim olmadan çocukların yanınıza götürmeye hiç hakkınız yoktu. Derhal eve dönün. Teşekkürler. Yolunuz açık olsun. Bundan sonrasını dinlemedim. Bu aramalardan diğerlerine bahsedip bahsetmemeyi düşündüm ama sonra bahsetmemeye karar verdim. Hepsi bayan Peregrin'in yaptığımız şeyi onaylamayacağını biliyordu. Sesli mesajlarla onları telaşlandırmanın ya da geriye dönmeye karar vermeleri riskini almanın manası yoktu. Tamamdır dedi Milard, ayaklarını süreye süreye arabaya doğru ilerlerken. İşim bitti. Telefonumu cebime attım. Kendini iyi hissetmediğin için üzgünüm. Binebileceğimiz bir tren olduğunu sanmıyorum dedi halsizce. Otomobillerden usanmaya başladım. Yolun geri kalanı dalgasız denizlerde yelken açmaya benzeyecek dedim. Söz veriyorum. İç geçirdi. Keşke tutamayacağın sözler vermesen.